Müzzemmil Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Ey peygamberlik görevine bürünen Birazı yani bazı saatleri hariç Geceleyin kalk Gecenin yarısında Ondan biraz eksilterek Daha erken kalk Ona ilave ederek Yani gece yarısından sonra da kalk Ve Kur'an'ı ağır ağır oku Şüphesiz ki biz sana Sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz Şüphesiz ki gecenin inşası daha kalıcıdır, sözü de daha etkilidir. Şüphesiz ki gündüz senin için uzun süreli meşguliyetler vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla O'na yönel. Allah doğunun da batının da Rabbidir, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O'nu vekil yani güven kaynağı edin. O müşriklerin söylediklerine karşı sabırlı ol ve onlardan güzellikle uzaklaş. Nimet sahibi olan o yalanlayıcıları bana bırak. Onlara biraz zaman tanı. Şüphesiz ki bizim katımızda onlar için hazırlanmış krangalar, yakıcı ateş, boğazdan geçmeyen yiyecek ve elem verici azap vardır. O gün yani son saatte yeryüzü ve dağlar sarsılacak, dağlar erimiş kum yığınına dönecektir. Şüphesiz ki Firavun'a elçi gönderdiğimiz gibi, Size de hakkınızda şahitlik edecek bir elçi gönderdik. Firavun o elçiye zorbalık yaparak isyan etmişti. Biz de onu kahredici bir şekilde kıs kıvrak yakalamış, yani cezalandırmıştık. Çocuğu yaşlıya çevirecek o güne karşı kafir olursanız, yani o günü inkar ederseniz azaptan nasıl korunabilirsiniz ki? Gök o gün nedeniyle yarılacaktır. Allah'ın vaadi gerçekleşmiş olacaktır. Şüphesiz ki bu Kur'an, Gerçeği hatırlatmadır Dileyen Rabbine giden bir yol tutar Şüphesiz ki Rabbin Senin ve beraberinde bulunan bir grubun Gecenin üçte birinden daha az bir kısmında Yarısında ve üçte birinde kalkmakta olduğunu biliyor Allah gecenin ve gündüzün ölçüsünü belirler O sizin bunu tamamen sayamayacağınızı bilmiş Ve bunun için tevbedinizi kabul etmiştir Kolay olan zamanda Kur'an'dan okuyun İçinizde ileride hastalar olacağını, içinizden bir kısmının Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde sefere çıkacağını, Diğer bir kısmının da Allah yolunda savaşacağını Allah bilmektedir. Kolay olan zamanda ondan yani Kur'an'dan okuyun, Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne tür bir iyilik sunarsanız, Allah katında onu hem daha hayırlı, hem de ödül bakımından daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyim. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.